94.9 Açık Radyo Anlatı'daki Hakikat programından herkese merhaba. Bugün konuğum Nurullah Candan, Milli Atlet ve Akademisyen benim için ve bu program için aynı zamanda biz dostuz. Manisa'dan buraya geldi. Çok teşekkür ederiz ona. Merhaba. Merhaba efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu çağrı için gerçekten Açık Radyo'nun izleyicilerinden birisiyim. Ve çok da memnunum programlarından burada yer almak benim için gerçekten onurdur. Efendim bomba ve sürpriz bir haberle programımıza e, devam ediyoruz. İkinci e, katılımcı da Ömer Madra. Dolayısıyla <gülüyor> önemlice bir e, program özelliği kazandı. ...kendi adıma programın adına... ...bir de şöyle bir ilerlememiz olacak... Ee, ...bu programın bir ortağı var... ...Çimen Günay Erkol... ...o da beden e, biyopolitika üzerine... E, ...sorular hazırladı... ...onları arada gireceğiz... ...yine konuğumuz programın... E, ...bir karakteri olarak... ...kendi seçtiği müzikleri ara, ara dinleyeceğiz... E, ...ve Aman yine... ...ben de bir şey yapayım... E, ...Nurullah Bey çok... öteden Bey yeni tanıştık ama çok eskiden beri biliyorum ben gayet iyi biliyorum kendisini ben dolayısıyla ben de çok mutlu oldum burada ben hem konuk hem de ev sahibi olarak evet. konuşuyorum çok teşekkür ederim <gülüyor> belli bir yaş grubunun insanları olunca <gülüyor> geçmiş yılları onlar anımsıyor sadece bugünkü ben, gençler tabi atletizm genç yapan olarak. gençler bile evet. çok zor anımsar bu ismi bir de zaten bir ortak tanıdığımız var Hatta Ömer abi de çok iyi tanıyor Kemal Yazgan Siz de Evet günaydın diyelim buradan Evet. Orada. Ben de günaydın diyorum Yani Kemal Yazgan benim sınıf arkadaşım 40 yıllık dostum 45 yıllık Hiçbir zaman Birbirimizi terk etmedik Ve onun açık radyo tutkusu Bize de yansıdı. Ailecek edetti. bizi de şey yaptı ee, Kemal Yazgan'a ve Şirveysa Yazgan'a buradan e, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Merhaba Kemal. E, biraz sizi kendinizden bahseder misiniz? E, bize dinleyicilerimiz sizi tanımış olsun. Ondan şimdi sonra da... e, şimdi e, sanıyorum e, şöyle e, bir giriş yapmak istiyorum. Yaşam felsefe ve bilim bir bakıma hakikati arama yollarıdır diye düşünüyorum. Sanırım şöyle söyleşimizde böyle bir arayış içinde olacağız. Ana tema spor ile yaşamak olmalıdır kanısındayım. Burada bulunma nedenim zaten bu. 50 yıldır sporun içindeyim. Tabii fonda çok değişik yaşam süreçleri geldi geçti. ...çok ciddi değişiklikler oldu Türkiye'de... ...bundan da söz edebiliriz. Asıl olan... ...spor ve eğitim benim alanım. Yani önce sporla... ...sporla dünyaya yeni bir bakışla... ...bakmaya başladım. Ki spora başladığımda... ...17 yaşındaydım. Hı hı. Ve spora girdiğimde... ...bambaşka bir dünyayla karşılaştım. Ve benim e, spora girmemin... E, Nedeni olan e, insanlar da mahcup etmemek için büyük bir e, çaba içine girdim. Yani spor dediğimi, dediğimizde bizim zamanımızda sadece ve sadece yarışma ve performans hakla geliyordu. Şimdi sporun etki alanı ve anlam alanı çok büyüdü ve çok genişledi. Bu nedenle e, spor bugün çok daha e, büyük bir bilgi muhtevası içermektedir. Ve sporu bilmek demek de bütün alanlarda bilgi sahibi olmak demektir bir anlamda. Ama e, bu akademik anlamda pek mümkün olmayan e, bir durum. Ben e, şöyle diyeceğim. Sporun e, bilgisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Beyefendi filozof, mer merhum Ulu Unutku bir yazısında... Sporun bilgisi aynı zamanda sporun felsefesidir demiştir. Bu değiş benim kafamda gerçekten çok ciddi bir şey e, yarattı. E, aydınlık yarattı. Bir anda yaptığımız işi çok daha iyi şeye başladım. Anlamaya ve e, değerlendirmeye başladım. Evet. Spora başladığımda çocukluk ve ergenlikte edindiğim birikimlerimin üzerine devasa bir bilgi ve farklı bir görgü ile beslenmeye başladım. Bu yolda bedenimi ve zihnimi daha ayrıntılı tanımayı, sınırlarımı algılamaya ve geliştirmeye başladım. Şimdi o günlere baktığımda yeni bir doğuş yaşıyordum sanki bir tay gibi ayaklar üzerinde doğrulmaya ve öyle kalmaya direniyordum. Tabi e, antenman ya da bizim zamanımızdaki değişle idman çok kolay bir şey değildir özellikle yeni başlayan çocuklar için ağrısızı e, yorgunluk demektir. Bunlara Tabi alıştık bir süre içinde. Bu süreçte işte hareketin insan yapısı üzerindeki sihirli etkisini gözlemledim. Yaşam ilk hareketle başlıyordu. Yaşamı tehlikeye götürense ha hareketsizlikti. Ee, fizyolog Schultz Arndt, Arndt şöyle diyor organlarımız hareketle şekillenir ve hareketle yaşamını sürdürür. E, tabii hareket kesildiği zaman ki şimdi bir anlamda bu dönemi de yaşıyorum ben. E, 17 yaşında spora başladım. 70 yaşına girdim yakın zamanda. Hareket, hareket sınırlarımız daraldı bu nedenle ve gerileme de başladı. Vedenimizi iyi bir şekilde şey yapıyoruz ve Buna ilişkin bilgilerimizle de değerlendirdiğimiz zaman e, bu çok hoş bir deneyim oluyor. Evet. Bir de e, Nurullah Bey'in e, nasıl tanındığını da anlatmamız lazım. Yani milli atlet işte. <gülüyor> evet, ben de, de bir iki o, not var. Evet, onları o, da onları söylersek söyleyeyim. iyi olur tabii. 1966'da Ankara'da atletizme başladı. 12 yıl boyunca ulusal takımda yer aldı. Dekatlon 110 metre engelli yüksek atlama dallarında rekorları var. Bunlar e, rekor dediğine göre derece değil. Bunun ayrıntısını şey yapmamız lazım. aklımızda tutmamız lazım. E, 1973 yılında e, şeyde bir spor kursunu tamamladınız değil mi? Gençlik Enstitüsü bu Gazi Gazi ensizlüsü, Eğitim eğitimi tamamladınız. eğitimi öğretmenliği programından öğretmen olarak mezun oldum. Daha sonra akademisyenlik yaptınız. Hatta bir doktoranız var. Spor alanında doktoranız var. Dersler anlattınız uzunca yıl. 2016'da da emekli oldunuz evet. ama diğer detayları ara ara zaten bir sohbetin konusu olabilir. Belki döneminize ilişkin sizde Evet. Ben bir de şeyi de sormak istiyorum. Dekatlon belki de bütün olimpik sporların dal olarak en en kapsayıcı olanı. Yani spor deyince illa özellikle atletizm deyince dekatlon demek lazım. Dekatlon nedir ve niye böyle bilinir? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Sanıyorum şunun için. Yani spor aslında bir oyundur. Yani ...oyun anlamıyla e, ortaya çıkmış... ...ve türemiştir... E, ...gelişmiştir... E, ...biz e, spora başladığımız yıllarda... ...arkadaşlar kendi aramızda oynarken... ...atlesimin değişik disiplinleriyle... E, ...meşgul olmaya çalışıyorduk... ...bir arkadaşın... ...ekseninde gidip gülle atıyorduk... ...bir başka arkadaşından yüksek uzun atlıyorduk, ...engel koşuyorduk... ...ve... ...özellikle lise takımında yer almaya başladım da atlisimde. Artık e, gençler düzeyinde ulusal takımın e, bir elemanıydım ve neredeyse e, birçok yarışta e, öğretmen beni takımda e, kullanıyordu. İşte e, 4x100 metre koşuyordum, 4x400 koşuyordum, engel koşuyordum yüksek atlıyordum. E, bunlar, bunlar benim tabii biraz daha Komple yetişmeme şey yaptı. Yine böyle bir oyun sırasında da e, bir sürü dala girdik çıktık e, bilgimiz de yok. Daha e, çömeziz. Bilgimiz de yok. Onun de katlon olduğunu öğrendim daha sonra. 10 daldan oluşuyor. Atlesimin Hı. tam bir e, şeyi, instalasyonu. Yani 3 atma, 3 atlama Hı. atlesimin. Dört tane de koşu var ki farklı koşular hepsi. Yani mesafe, mesafe olarak da farklı. Mesafe olarak farklı, 100 metre, 110 metre engelli, 400 metre, 1500 metre. Hepsi de fizyolojik açıdan başka özellikler gerektiren disiplinler, özellikle koşular. Diğerleri de tabi beceri. Şimdi bu o oyun benim de çok hoşuma gitti. Bu oyun benim hoşuma gittiği için. Bir de baktım beni bir sene sonra gençler dekatlon ulusal takımına aldılar. Ve Heybelada'da İstanbul'da bir dekatlon yarışı yaptık Yunanlılarla. Ama çok müthiş bir şeydi duyguydu. Tabi Heybelada'nın o yıllarda farklı bir özelliği vardı. Oraya ben 1966 yılında da gitmiştim. E, gençler arası e, yarışmak için yani vapura bindiğim zaman e, e, farklı diller konuşan insanları gördüğümde ki ilk yılım bir de düşünüyorum. Yani Müslümanlar e, mıydı? E, evet yani Hı -hı. E, adalı va vatandaşlar kendi Hı -hı. E, orijinal dillerini konuşuyorlar. Ben gerçekten şaşırmıştım ama sadece o değil benim için her şey şaşkınlık yaratıyordu. Yani o spor yaşamına girmek benim için bambaşka bir şeydi. Bu 67 yılındaki Dekatlon'dan sonra e, yani ilk ciddi Dekatlonumdu. 68'de bu sefer aynı yarışma Atina'da yapıldı ve ben Atina'da Yunanları geçtim. Gençken büyüklerdi şey de geçti. Çünkü kendi icatları yani on oyun anlamına geliyor evet, değil mi? 10 de dal deka. Dekatlon. Evet, antik on... Yunan ve Pentatlonundan türemiş bir anlamda bir branş ve geleneksel bir branş. Tabii daha sonra ben bunun ayrıntılarını öğrendim. Orada o Yunanlı dostlarımı geçmem benim için 1968 olimpiyatlarının yolunu açtı ki o da benim için bambaşka bir rüyaydı. Ve gerçekten... Bu işin içindeki insanlarda 68 oyunlarını rüya olimpiyatlar olarak çok iyi adlandırırlar abi, tabii, evet. ve ben de orada bir rüyadaydım ama 68 yılı herkesin hatırladığı Dünyada. gibi e, rü, rüya rüyanın dışında gerçeklerin de çok acı gerçeklerinde yaşandığı e, bir yıl oldu. Bütün dünyada gençler Devrim mevcut belki. düzene karşı mevcut düzene karşı ciddi ciddi muhalefet hareketlerine başladılar. E, bu e, özellikle Meksiko City'de de söz konusuydu. Ve... Yani, ha, olimpiyat oradaydı öyle mi? Meksiko City'de olimpiyat. de söz konusuydu. 68 hmm. olimpiyatlarının yapıldığı kentte ve üniversite işgal altında ve Abluk altındaydı. 68 gençleri. Abluk altındaydı. Olimpiyat sırasında üniversite abluk altındaydı ve daha sonra bazı haberlerde orada çatışmalar olduğunu ve çok sayıda gencin Öldürüldüğünü duydum. Meydanda. Ama bu hayır, bu hiçbir zaman basına ve işte kamuoyuna hmm. yansımadı. Şimdi, evet. Ve ben bunu yıllar sonra öğrendim. Siz oradaydınız o zaman. Oradaydım. Yani abi. sporun ciddi bir e, siyasi yönü vardır. E, spor her zaman siyaset tarafından kullanılmıştır. Antik oyunlarda da. Modern Olimpiyatlarda da her zaman öyle olmuştur. Ben bir soru daha sorayım. Çok sevindim. Zaten şeyi de ben daha çok mesela yüksek atlamadaki başarılarınızı hatırlıyorum. Yani ben Nurullah Candan deyince aklıma öncelikle dekatlondan çok yüksek atlama geliyordu. Benim Şimdi orada da rekorlarınız olduğuna göre bu çok sık rastlanan bir şey değil gibi geliyor bana. Yani dekatloncular aynı zamanda belli bir branşta da üst düzey performans sergilerler mi? Bunun çok fazla örneği yoktu. Bunu kişisel olarak bunu sormak istedim. Aslında e, dekatloncuların e, dominant branşları vardır tabii. Benimki de yüksek atlama oldu. Aslında ben e, spora başladığımda ki e, merhum... Federasyon başkanımız Nalim oranın teşvikiyle başladım spora hı hı. ve e, ilk antrenörümde bir yüksek atlayıcıydı e, sevgiyle anıyorum Merdol Gerç'in kendisi İstanbul'ludur e, Merdol Gerç'in e, benimle usta çırak ilişkisiyle şey yaptı ilgilendi ve ben e, her şeyi kendisinden öğrendim. Bu da iyi bir yani şimdi bu Mesela, bir kere yani. bir kere müthiş bir fair play şeyidir. Kendisi yüksek atlıyor ve beni kendisini geçmek için belki de teşvik ediyor ve yanında birlikte çalış, çalıştırıyor. Ve bunu ben yıllar sonra kendisine sorduğumda neden beni yanına aldın da çalıştırdın dediğimde e, Nailim Moran söyledi bana dedi. Teklif etti dedi. ...ve bu gerçekten çok duygusal bir şeydir. Evet, Nail müthiş Oran, bir dayanışma da var. Nail Moran yani, bu yani. şeyden iki sene sonra... ...bir... E, ...elim bir kazada, trafik kazasında... Şimdi, ...saçma evet. bir şekilde... ...yaşamını yitirdi. Rahmetli anıyorum. Bu iki isim, Nail Moran ve... E, ...Merdol Gerçin... ...benim... ...spora girmeme, orada tutunmama... ...ve özellikle bu işin... E, Öğreticilik yanını tercih etmeme neden olan insanlardı. Ee, sevgiyle anıyorum bunları. Şimdi da tabii ki bu oyun sürecinde ben kuvvetlendikçe birçok şeyi daha iyi yapmaya başladım. İşte o uluslararası şeyden de Türk-Yunan yarışmalarını ki onu da merhum Naili Moran şey yapmıştır, tesis etmiştir o Hı -hı. yarışmaları. Bunun şeyiyle e, e, ben de yaptım ama şöyle bir e, e, görüş de vardı o zaman özellikle e, genç yaştaki sporcuların e, erkenden özelleşmemesi için tek bir dalda o hmm. zaman İAF'ın Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun daha geniş tabanlı temel ançenman teşviki vardı. Hı -hı. Bunu bir anlamda yaşama geçirmek için Türkiye'de dekatlon yarışmaları teşvik edildi. Hı -hı. Ben e, bir anlamda o, o alanda o, o nedenle o projeden yetişen bir dekatloncu oldum ve ondan sonra da 7 tane rekor kırdım. Hı -hı. En son dekatlonumu şeyde yaptım 1975 Akdeniz oyunları Cezayir'de. E, ...o da çok ilginç bir öyküdür... ...ben oraya engel koşmaya gittim... 110 metre. ...ama... ...Federasyon Başkanımız... ...sevgili Necat Kök... ...Nurullah dedi gel dekatlon yap... <gülüyor> ...ya benim, hiç, benim hiç hazırlığım yok falan dedim... ...olsun dedi... ...nasıl olsa yaparsın... ...sorun değil senin için... ...iki gün var arada hazırlan <gülüyor> dedi... Güzelmiş. ...ve ben... E, e, ...şeyle anlıyorum ...sevgiyle... Tayfun Aygün vardı. Sırıkçı arkadaşımız hala yaşar. Ona da selamlar buradan. Selamlar. Tayfun Aygün ben sırık hazırlığı yaptım. Koşu basma yerine koşu. Ve iki gün sonra oradan Türkiye rekoruyla ayrıldım. Bir de çok ilginç ama bu yani şey olsun diye söylüyorum. İlginç. Bizim takımda atlesimde madalya alan tek sporcu oldum. Üçüncü oldum. Yani bu <gülüyor> da tabii. yani. Akdeniz oynadı. Akdeniz oynadı. diğer branşlar dahil. Evet yani atlesimde on, on, on küsür kişi hmm. gittik yanılmıyorsam arkadaşlar çok çabaladı ama madalya bana kısmet oldu. <gülüyor> O da ayrı bir şey benim için gerçekten sevinç vesilesi oldu. Ve bu iki gün kala teklif edilen evet, şeyde madalya aldınız ve rekor kırdınız. Evet. Hiç değil, çok işte hayat böyle bir şey. Evet. Evet. Aslında burada şeyi de sorgulamış oluyoruz. Şimdi düşünsenize bu alanlar tam profesyonel yani Süreyya işte Mithat'la e, Süreyya kim çalıştıracak şunu kim çalıştıracak o ilişkinin profesyonel olup olmaması bir yakınlık ilişkisinin olup olmaması arkasındaki finans sosyal destekler hep tartışılıyor ama bu e, şimdi tam diğer şeyle karşılaştırdığımızda mesela hmm. Nurlah Bey'inki bütün bunlardan e, belli azali, bir dönem bizim zamanımız daha çok farklıydı ama. yani evet. şimdi e, ben kendi e, Spora başladım yılları düşünüyorum. Yani biz transferdi, bilmem neydi falan hiçbir şey bilmiyorduk. Hatta bu işten bu işten bir kazanç sağlanabileceğini bile düşünmüyorduk çünkü e, spor amatör bir uğraştı, özellikle atlesim Amatör bir uğraştı bu nedenle e, hiç öyle bir şey düşünmedik. Benim mesela Ankara amatör atletsiminden Mersin amatör atletsimine. ...transferim vardır... ...1967 sonbaharında... ...ben espri olsun diye... ...hep şunu söylerim... 2 kilogram cezeriye ile ben transfer edildim... ...Mersin amatör atesmine diye... ...bir de başka bir transfer hikayeniz daha var... ...Evet abi. o son transferim... ...Gağ Sarayı oldu... ...Mersin dağıldıktan sonra kulüp olarak... <gülüyor> ...dağıldıktan sonra o da... ...bir başka şey oldu gerçekten... Almanya'da öğrenciydim. Dönüş için e, yol param yoktu. Askere <gülüyor> gelmiştim. Yani bunlar tabii bizim amatör sporun e, çok sıradan öyküleridir. E siz milli atletiniz aslında da. Askere gelmiştim. Sonra dönüşte e, Galatasaraylı e, arkadaşım e, beni Galatasaray'a transfer etmek istedi. Olur dedim. Ee, ama böyle böyle durumum işte Bundan sonra ne kadar yarışabilirim Bilemiyorum ee, Tamam ben öyle transfer oldum Ve bana uçak bileti aldılar <gülüyor> ee, Almanya'ya dönüşünce yani En Türkiye. büyük En büyük transfer ücretim Galatasaray'dan aldım uçak bileti oldu <gülüyor> Bir müzik arası verelim mi? Tamam ee, Müzik parçamızı Nurullah Can'dan seçti ee, Köçekçe adlı bir e, parçayı dinleyeceğiz Budapeş'te Filarmoni Orkestrası'ndan e, parçanın yazarı Ulvi Cemal Erkin dinliyoruz efendim Tekrar merhaba. 94.9 Açık Radyo'dayız biliyorsunuz. Ee, konuklarım, konuğum Nurullah Candan. Milli Atlet ve Akademisyen. Aynı zamanda ev sahibi olarak Ömer Madra burada. Çok teşekkür ediyoruz ve sevinç içindeyiz. Ben Ahmet Balat Teknik masada da Selahattin Çolak. Programın sürdürülmesine eşlik ediyor. bu ee, Konuyu biraz daha böyle bu konunun, bu, bu, bu programın şeyine uygun olarak, metinler arasında uygun olarak ortağım Çimen Güney Erkolu'nun hazırladığı soruları sorarak başlıyorum ama sorular aslında konuğuma değil e, konuğuma gitmeden şey e, Ömer Madra üzerinden yürümesini istiyorum. Çünkü Ömer Madra hukukçu, radyocu bir sürü özelliğine e, ek olarak aynı zamanda beslenme, vegan, e, iklim, bilim, e, iklim aktivisti ve iklim bilim alanında ciddi bir okur Türkiye'nin hakikaten e, önemli e, katkılarından e, biri. E, şöyle hazırlamış soruyu aslında ben umarım çok değiştirmiyorumdur. Şimdi sağlıklı beden e, tanımı e, giderek arttı. Yani çok eskiden aslında sağlıklı beden e, konuşulmuyordu. İnsanlar spor yapardı ya da yapmazdı. Çalışırken yaptığı eylemin kendisi de onu spor yaptığıyla ilgili açıklamalar oldu ama daha ...belki bunun geçmişinden bahseder... ...Nurullah Can'dan... İşte ...joking yapmak, bilmem ne yapmak... ...falan gibi trekking yapmak... ...bütün bunlar aslında bir tür model olarak... Amerika oryan, Amerika kökenli olarak aslında yayılmaya başlandı ama benim sorun biraz hani bunlara da e, yaslanarak şöyle bir şey olacak. Aynı zamanda bu kimenin sorusu benim sorun derken bir sağlıklı beden imajinasyonu ve sağlıklı beden tasarımı konuşulmaya başlandı. Ne beslenirse nasıl olur? Bu sağlıklı beden demek sağlam olmak demek. Dolayısıyla ulus devlet ya da e, milliyetçi anlayış bu sağlıklı bedenin kendisiyle ...ne yaslanıyor... ...yani ona sırtını vererek... ...kendini ayakta tutacağını da bir taraftan... ...söylemiş oluyor... ...direkt bu cümleyi kurmamak için... ...o zaman şeyi konuşabilir miyiz acaba... ...hani bu soru sağlıklı beden ve... ...politika ilişkisi üzerine Ömer... ...sen ne dersin? Yani şöyle bir... ...benim haddime aşan konular bunlar aslında ama... ...yani şöyle bir, bir iki fikir kırıntısı... ...vermek gerekirse holistik yaklaşımın tayin edici olduğunu düşünüyorum ben hayatta. Yani bir bütün olarak kainatın gidişatın yani bütünüyle doğal dünyanın canlılar aleminin ve fizik alemin bir uyum halinde. Halbuki son özellikle bu kapitalizmin son evrelerinde şimdi artık neoliberalizm denen korkunç halinde tamamen böyle İndirgemeci yaklaşım var. Yani bu bir hastalık varsa onun cevabı bu ilaçtır, bu supplementtır, işte, takviyedir, iğnedir vesaire gibi. Bence tamamen biraz önce konuştuğumuz şeylere de aykırı olan, yani eski Yunan'da dekatlondan bahsediyorsak bu tamamen aslında e, insan bünyesinin hatta bütün canlıların bünyesindeki e, ...bağışıklık sisteminin... ...insanı sağlıklı tutmaya yarayan şeyin... ...aslında bir bütün olduğunu... ...bütünüyle moleküllerin birbirleriyle... ...paslaşma halinde olup... ...her şeyi sağlıklı yapmaya... ...insanı ya da o hayvanı neyse... ...ona yönelik bir uyumlu... ...bütün halinde olduğunu düşünmek hı hı. lazım. O, o, yani sporun da... ...sağlıkla olan ilişkisi tamamen... ...bana böyle gibi geliyor. Yani bir bütün bağışıklık sistemini... En ideal şekilde yani kas yaparak değil ama sürekli uyumlu bir hareketin bir e, e, kainat tasarımı gibi. Yani tasarım lafını demin kullandık o doğru gelmiyor bana. Aslında Hı -hı. zaten bir uyum halinde daha çok yerli bakışıyla bakmaya yönelik, e, yönelik e, düşünme eğilimindeyim ben. Ve yani şeyde de bu son yıllarda işte bitki, beslenme, bitki tabanlı beslenme uzunca bir süredir bunu uygulamaya çalışıyorum. Sekiz yıl filan oldu benim. Ve yani çok da memnunum sonuçlarından sağlıklı ve enerjik olarak. Görünüyor. Ve şey durumu var. Yani aynı zamanda bu üçlü bir şey. Yani e, hayvanlarla olan ilişki etik şeyini de bir kenara Bırakmamak lazım tabii hayvanlarla ilişkimizi ama aynı zamanda da e, egzersize de çok dayalı yani hiçbir şey yapılmasa da düzenli olarak bedenin çalıştırılmasını çok egzersiz ne ister koşun ister spor yapın isterseniz de düzenli olarak yürümek ...o enerji dengesini çok sağlıyoruz ...sporun bu anlamda böyle bakıldığında... ...hayati bir önemi var... ...ben aşağı yukarı böyle bakıyorum... ...ama aslında şöyle bir tartışma aslında... E, ...içinde barındıran bir şey... ...şimdi bu söylediğiniz hani... ...bizim işaret etmemiz gerek... ...bize işaret edilen şey şu... Işte ...sağlıklı bir bedene e, ulaşmamızın... ...gerekliliği... ...bu ihtiyaç nereden çıkmış... ...ayrıca bir tartışma yani... ...iktisadın bir ihtiyacı mı... ...bizim sağlıklı olmamız... ...yoksa hani kişisel olarak hani... Hayatla, ölümle, uzun yaşamayla ilgili hani baş etmemiz mi olacak? Ama şöyle bir e, dünyanın içindeyiz. Yani şöyle bir felsefeyle e, dizayn edilen bir dünyada yaşıyoruz. İnsanın sabit olduğu, hareketsiz olduğu, e, diğer şeylerin ona hareketli olmasını sağlayacak. Yani e, işte uzaktan kumanda demek, hareket etmemek demek. Eğer insan sabit, Diğer şeyler hareketliyse yani insana doğru geliyorsa yani e, televizyon, dış dünya, uzaktaki ülkeleri televizyondan görmek. insanı e, mobilize etmeyen bir felsefenin ürettiği teknoloji mesela çok satmıyor. Yani işte cep telefonu varsa birinin yanına gitmen gerekmiyor. Şimdi böyle bir yere sıkıştırıldık biz bu dünyada ve bize aynı zamanda bu dünyayı dizayn edenler şey doluyorlar. Hani böyle bir mankenin vücudu gibi işte şeyin çok sağlıklı oluyor. Bu tartışma aslında bir miktar böyle. Evet. Yani bu tabii son derece önemli bir nokta. Çünkü yani Türkiye'nin son araştırmalarda yani anketlerde falan da ortaya çıkan şey şu. Dünyada en çok televizyon seyreden yani televizyon ekranı başında günde 6 saate yakın. Hatta altı saati aşan bir ortalamada Türkiye'nin Amerika'yı bile bir numaralı ülkeyi de geçmiş Ama olduğu. şeyi geçememiş de, biliyorsun başkanı. Evet o başkan başka bir fenomen. Bir de ikinci televizyon ekranları var. Yani dünyada en çok televizyon seyreden ülkelerin bir diğer unsuru da başka ekran. Yani cep telefonu ve bilgisayar <Gülüyor> ekranı var. Evet. yani ee, onu yani televizyon seyderken aynı zamanda şey de seyrediyorsun tabi hmm. ee, ve bilgisayar ekranlarını, laptop vesaire işte evdeki bilgisayarlarla da hmm. böylece hareket etmeye imkan ve ihtimal kalmıyor zaten yani sporu ancak en yani, eğlence sektörü olarak televizyonda filan seyretmek mümkün olabiliyor yürümeye bile zaman yok bir de çocukların Hayatta doğayı filan gördüğünü hiç zannetmiyorum artık. Bu bütün ülkelerde aynı zamanda neden bize televizyonlar spor yapmamızı söylüyor? Aynen bu şey gibi biraz görünüyor bana. Yani ee, nasıl bir şey bu? Ee, biz zaten bu kapitalizmde hani para kazanma gerçek real olarak yoktur ama onun ihtimali vardır. O ihtimali mi bize satıyorlar? Ya sen zaten. Şişko olacaksın obez olacaksın işte televizyon aynı zamanda cep telefonu işte touchpadler falan yüzünden. Ama bir taraftan da bu ihtimali sana e, vermeyi sağlayabilir falan mı demek evet, istiyor? Şişkoysan senin sorunun. Beklemedikleri bir sonuç oldu. O, obezlik çok ciddi bir e, hastalık olarak çıktı. Yani Yoktu kapital bu. Kapitalist dünya ya da e, e, sermaye dünyası böyle bir sonuç beklemiyordu o şeyden. Bebekler bile o bezdoyuyor. O üretim, artık. o üretimde e, çocuklara o sınırsız sunulan e, o e, yiyeceklerin bu sonuçları vereceğini önceden bilmiyorlardı. Bu bir sürpriz oldu. Mesela şu gözleme ama, ama televizyon özellikle televizyon e, hareketsiz insanları e, tetikleyen bir şey oldu. Çünkü televizyon seyrederken insanın metabolizması tamamen Neredeyse sıfıra yakın oluyor. Kitap okurken bile çok daha ileri düzeyde. <gülüyor> evet. Yani o nedenle televizyon ve sonra da bu cep telefonları ve bilgisayar şeyler. Aslında bunların hepsinin ben sermaye dünyasının özel politikaları olduğunu düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. öyle düşünüyorum. Yani hiç kuşkumda yok. Yıllardır aynı şeyi düşünüyorum. Ama spor de... önerisi de biraz öyle. Yani şunu söyleyeyim. Spor da öyle. O evet. önerinin kendisi de bence sakıncalı şöyle bir örnek vereyim. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Yani sistemin tümü insanı obez yapmaya itiyor. Ben işte hekimim. Hiç obezlik diye bir hastalık, obezite diye bir hastalık yoktu benim zamanımdaki hekimlikte. Ama mesela spor yapanlara bakıyorsun. Tümü obez düzeyde ya da kilosunu vermeye çalışan insanlardan oluşmuş bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Çok trajik görünüyor. Spor. Yani hayatlarını düzenlememişler ona, ama kilo vermeye çalışıyorlar. Aşağı yukarı kilo verinde de yok gibi görünüyor. Yani onların çözüm diye onların eline verdiği şey de hani kocaman bir trafik keşi içinde spor da şey gibi duruyor. Evet bir de büyüleyici düşünce ben Nurullah Bey'in söylediklerine katılıyorum tamamen. Buna ek olarak bir ufak şey daha ilave edildiğim izninizle o da şey yani büyülü düşünce diye bir şey var. Yani her şeyin bir çaresi var. Sen obestsen sorumlusu sensin. Tam. Sen yoksulsan zaten sorumlusu sensin. O suçlamayı yöneltiyorlar insanlara Tabii. ama aslında mevcut düzen o çocukları o hale getiriyor. Tamamen öyle ama kendini sorumlu tutup işte kişisel rekabetle çıkabilirsin. Al sana supplement, al sana bir spor dünyası şeyi. Böyle bir şey sunuyorlar. Ben şimdi şöyle düşünüyorum bu konuda. Eee Spor Avrupa uygarlığına uyarlan Ortadoğu ve Akdeniz kültürünün eski çağ kültürünün Avrupa uygarlığına uyarlanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Amaç insanın yüceltilmesi slogan yüceltilmesi sloganları ise sitius, Altius Fortius daha yani e, Olimpik e, hareketin sloganları bunlar daha e, güçlü daha hızlı daha ileri. Ee, liberalizmin liberalizmin yarışmacı sloganlarına o kadar çok benziyor ki bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Bu sloganla olimpizm sloganı aslında o kadar çok çatış, çakışıyor ki yani hayret etmemek mümkün değil. Bu nedenle ben e, bir anlamda bu işte batı dünyasının e, kendi gençleri için düşündükleri spor e, şeyini, eylemini, eğitimini e, olimpiyatlara yansıtmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Ve ilk başlangıçta tabii bu çok e, kuşkuyla karşılandı. Yani ilk beş olimpiyat sıradan geçti. E, olimpiyatlara esas anlamını veren 36 olimpiyatında... Yani faşist Zitli. ideolojisinin orada büyük ölçüde şeye yansıtılması oldu. Ancak hep bu söylenir. Ama 1932 Los Angeles olimpiyatlarının gerçekten liberal dünyanın ne kadar güçlü olduğunu sergilemek için... ...o kadar büyük yatırımlarla ortaya sürülmüştür ki o olimpiyatlar işte stadyumu olsun, tesisleri olsun ki... ...1984 olimpiyatları aynı tesislerde yapılmıştır. Sadece revize edilmiştir. Yani <gülüyor> spor tamamen siyasi bir ensumandır. Sadece işte Franco kullanmamıştır sporu. O kadar çok örnek vardır ki sayısız örnekler vardır. Bugün de hala her yerde, her ülkede spor politik olarak kullanılmaktadır diye düşünüyorum. Bir ben. de müthiş bir endüstri tabii. Eğlence endüstri, işte, endüstri falan ama, parçası. Ama, ama işte o politika liberal ekonominin politikası. Ama <gülüyor> ben şimdi bu seferde şey... program taraftan... ev sahibisi sayılır. <gülüyor> Bir şey geçeyim. Yani bu çok klişe olarak basmak alıp bir laf olarak söylenen sporla barış ve hoşgörü ilişkisi arasında da önemli bir bağ olduğunu unutmamakta bence fayda var. Yani sözünü ettiğiniz Hitler'in Berlin olimpiyatlarında da Jesse Owens'ın bütün dünyada Hitler'i de şey Tabii. terk edecek kaçmaya sevk edecek kadar <gülüyor> başarılı olması <gülüyor> bir siyahi olarak ya da işte Muhammed Ali Klein e, kullanma biçimleri savaş karşıtlığını militarizme karşı çıkmasını ya da işte John Carlos'un meşhur olimpiyatlarda hangi olimpiyatlarda Roma mı? 68 68 olimpiyatlarında evet. Tommy Smith ve Tommy John Smith Carlos mi? evet. Yani, yani. iyi ki buradasınız valla. Muazzam ben, bir şey yarattılar ama. Yani ben ya. şöyle düşünüyorum aslında bu hani madde ve ruh yani beden ve e, düşünce ikileminde ele alırsak bunu tabii ki sporunda hem barıştan hem ...savaşla bir yakın ilişkisi var... Evet. ...yani şimdi bunu görmeden edemeyiz... ...çünkü rekabetin kendisi... ...çatışma ve mücadeledir... ...savaştır Yarışmada bir zaten. anlamda... Evet. ...ve siz sürekli... ...rekabeti, sınırsız... ...rekabeti teşvik ettiğiniz zaman... ...orada mutlaka bir şeyler olacaktır... ...yani sporcular... ...istedikleri kadar kendileri... ...centilmen, beyefendi... ...savaştan uzak olsun ama... ...sistem gerçekten bu çatışmayı... ...ister istemez getiriyor. Ve çok örnekleri vardır yani. İşte Doğu Avrupa'da da vardır. Batı'da da vardır. Çok örnek. Tommy Sümit çok özel bir örnektir. Ee, batı'dan. Ama öbür tarafta da... ...68 olimpiyatını kazanan... ...Vera Kaslavska... ...7 altın madalyalı... ...çek cimnastikçi... Ee, ...kendisi... Hiçbir tepki göstermemiştir. Sovyet e, i̇şgaline. işgaline karşı şeyde kürsüde tepki göstermiştir. Ve bunların hepsi memleketlerine döndükleri zaman onlara yaşam dar edilmiştir. Şimdi çok ilginç. Yani bir tarafta sporu politikaya sınırsız bir şekilde alet eden bir yönetici şeyi var. E, sınıfı. Öbür tarafta en ufak bir baş kaldırı da yaşamı yok edilen bir sporcu kitlesi var. Ama işte yani azınlıkta böyle oluyor. Yani Muhammed Ali her türlü şey yani bütün hayatını bile bıraktı. Bütün kariyerinin en başarılı zamanında askere gitmemek için. E işte Tommy Smith John Carlos da bütün kariyerleri mahvoldu ama onlar hatırlanıyor şimdi de Amerikan futbolcuları mesela bu dizlerini şey, marş söylememek için Amerika'da futbolcular ha, evet, siyah, var yani çok ki. büyük bir isyan hareketi başlattılar ve delirtiyorlar Trump'ı yani tam adam. şimdi böyle bu politik ve bizim bu solcu tarafımız gündeme gelmişken efendim bu solu ara ara tekrar ediyorum ben programlarda ee, önemli bir bilgi alanı ve Bir tutum şeyi Sizin seçtiğiniz parçanın ben ismini söyleyeyim Siz niye seçtiğinizi söyleyin Ama bu üçüncü parça olacak e, kim i̇kinci, söyler? Ikinci, i̇kinciyi fazla. atlamak zorundayız tamam. çünkü programımızda sizinle muhabbet etmemiz için bir on dakikamız kalıyor. Ben çok konuştum onunla. O Ben o, çok güzel devam etmeniz için zaten size de özellikle zaman ayırmak için ikinciyi atlıyoruz. Üçüncüyü söyleyeceğiz. Roddy e, İspanyol e, gitaristi, onun gitar konçesesi. Bunu niye seçtiniz? Şunun Sizin için seçtim. Hı. Ben şimdi 1966'da Spora başladım ve e, 71, 71'de Türkiye büyük bir e, ...askeri e, çalkantıyla... ...bir darbeyle şey yaptı. Ve e, o kuşakta... ...o kuşakta çok arkadaşımızı... ...dostumuzu, sevdiğimiz... E, ...liderleri kaybettik. Hı hı. E, biz spor alanında... ...olduğumuz için belki... ...bu belalardan... E, ...uzak kaldık. Çünkü sporu... ...bu... bu ama işte bu, ne solcu? bu solcu, böyle ensüman sporcu. olarak kullanmalarının çok ciddi nedeni var. Sporun gerçekten enerji boşaltıcı, gençleri şey yapıcı, sakinleştirici etkisi var yani bu. Hmm. illa ilaç almakla olmuyor. Egzersiz hmm. yaptığın zaman boşalıyorsun zaten. E, bu nedenle orada işte benim o kuşaktan kaybettiğimiz ve aslında... E, Deniz daha güzel, evet. daha güzel bir dünya için yaşamlarını veren tüm devrimcilere ve tabi spor alanında yaşamlarını veren tüm sporculara armağan ediyorum. Dinliyoruz efendim. Rodrigo'nun Günaydın. <Gülüyor> ...Açık Radyo dinleyicileri... ...94.9 Açık Radyo'dasınız... ...ve Anlatıdaki Hakikat programı... E, ...bütün... ...hızıyla devam ediyor. Ömer abi sen... E, ...bir miktar hani bu şeyi... Ne, ...karşılaştırmalı sorularım vardı... ...günün sporuyla... ...konuğumuzla o sohbeti birlikte... ...devam ettirirseniz çok sevinirim. Yani ben... ...esas itibariyle... ...büyük bir etik kriz içinde de... ...olduğunu düşünüyorum... ...bu... ...sözünü ettiğimiz kapitalist... ...yani özellikle de neoliberal... ...postmodern dünya... ...diye adlandırılan dünyanın... ...ilkeleri, daha doğrusu... ...ilkesizlikleri içinde sadece... ...parasal ilişkilerin... ...egemen olduğu bir şey de... ...oysa mesela daha geçenlerde... ...biraz tamamını okuyamadım ama... ...Ali Granit'in babası... ...Yalçın Granit basketbol... ...şeyi... ...efsanesi olan hem oyuncu hem de... ...antrenör olarak... Galatasaray'a bir geliş hikayesi var... ...son derece ilginç yani... ...Mülkiye... ...Mektebi Mülkiye'den bir burs almış... ...o zamanlar baskette şeyi de vardı... Mülkiye'nin Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin geleneği, ağırlığı vardı. Ama onu tutup götürmüş e, Samim Göreç yanılmıyorsam. Sonra da Fenerbahçe'nin antrenörü de olan. Ve Asun Galip'teki Galatasaray Kulübü'ne götürüp bakın böyle bir adam var. Ben keşfettim. Çok iyi basket oynuyor ama Ankara'ya gidecek. E, halbuki ben Galatasaray'da kalmasını istiyorum diyen e, belki sen ne için gidiyorsun? 90 liralık burs aldım demiş Yalçın Gönlün. Biz yüz veriyoruz <gülüyor> <gülüyor> sen kalır mısın? diye O da olur diyor. Ama öylesine ilginç bir çok şey yetiyordum. var ki daima biraz önce de arada da konuştuğumuz sizin de söylediğiniz kendi rakibini de yetiştirmek ve bununla, bunu paylaşmak evet. anlayışı çok ciddi bir etik müsait dayanışma, işte. dayanışma şeyi var yani Tabii. aynı kitapta bir şey daha söyleyip bırakıyorum hemen ee, yani yanılmıyorsam gene samim göreceli olan bir hikaye. Sonradan Fenerbahçe'de çalışıyor. Neden peki abi yenilmez armadayı bırakıp gidiyorsun diye sormuş Yalçın Granit diye almıyorsam şeye. Fenere nasıl gidersin e O zaman nasıl gelişecekti basketbol sadece Böyle bir tek demiş. Galatasaray olarak diye olmaz diye düşünmüş. Müthiş bir şey yani. Çok doğru. Yani. Anlayış değil mi? Şimdi nasıl siz nasıl görüyorsunuz? Yani tabii Yalçın Granit Bey'in e, bu işin içinde olduğu dönem benden biraz önce. Ama ben geldiğimde 66'da şöyle bir tablo vardı. Yani sporcular her gün antrenman yapmazdı. Ee, bazıları haftada birkaç gün yapardı. Bazıları sadece ilkbaharda başlardı antrenman yapma. <gülüyor> Futbolcular haftada bir antrenman yapar, iki tane maç yaparlardı. Basketbolcular aynı şekilde. Şimdi e, bunun şeyi tabii büyük ölçüde... E, amatör amatör e, Anladım, ilkelerin daha egemen olması ve insanların kendilerini olduğu gibi spora mesleki anlamda vermemeleri e, dir, di, diye düşünüyorum hatta e, o zaman e, antrenmanı nasıl yapacaklarını da bilmezlerdi antrenman konusunda en etkin olan atletlerdi çünkü atletler hız kuvvet, sürat şeyleri üzerine, özellikleri üzerine antrenman yapıyorlardı. Ve bu kesin bu. Rıdvan Dilmen bazıları da atletti onların galiba. Yüz metrecilerden falan e, seçtiler. Işte bir bir de okuldayken koştuğunu duydum ben. Hmm. Ee, gerçekten sınıf arkadaşım ondan bir e, öğretmenliğini yapmış. Yani böyle böyle bir şey vardı. Ve onların nasıl geliştiğini en çok da atlesimle ilgilenenler biliyordu. Evet. Ve Bunlar da e, o kadar azdı ki ve birbirlerini e, teşvik etmek, <gülüyor> birlikte çalışmak için gruplar oluşturuyorlardı. Ben böyle bir grubun kenarına tutunarak spora ilişkin temel bilgilerimi öğrendim ki bu çok benim için büyük avantajdı. İşte bu ben de buradan bağlamak istediğim son genel felsefi şey yani insanlığın, insan türünün ee, en büyük özelliklerinden biri biricikliğinin özelliği e, altruistliği diye bir şey var. Hayatta kalabilmesini grup halinde dayanışmayla sağlayabiliyor. Tabii sporla bak. çok iyi, Spor yakın ilgisi var. Spor müthiş önemli bu. Bu anlattınız. Şimdi bu yok. Müthiş işte. yakınlığı var sporla. Ancak şimdi şöyle bir şey var. Ben e, ben bugün modern sporun gelişmesini başlangıç olarak olimpiyatlara modern olimpiyatlara bağlarım. Ama Modern sporun bu kadar rekabetçi bir düzeye gelmesi aslında soğuk savaşla olmuştur. Evet. Yani soğuk savaş başladığı zaman her alanda e, çatışma ve spor alanına yansıyor bu. Ve 1956 olimpiyatlarına Sovyetler ve ona bağlı ülkeler farklı amaçlarla geliyorlar. Hmm. Sonra Çok ilginç. Bugün, gitti. Bu gitti. Bu bakın bu şey o kadar önemli ki. Bu benim tespitim ve bana göre bu demir perde 56'dan sonra 90'da dağılana kadar batıyı olduğu gibi ezmiştir. Silmiştir hatta batıdaki atletler bundan şikayetçi olmuşlardır. Onlar orada teşvik alıyorlar Hı -hı. siz bize teşvik vermiyorsunuz diye. Evet. İşte peşinden duvar yıkılırken... Duvar yıkılırken amatörlük bambaşka bir e, kisfeye bürünmüştür. Dünyanın en çok para kazanan sporcular Olimpiyatlara davet edilmiştir. Tenisçiler, basketbolcular hem de hem de hangi Olimpiyatlara? 1912 Olimpiyatlarda dekatlonu kazanan Jim Thorpe Jim Thorpe kızıl delidir. Jim Thorpe kızıl delidir ve Olimpiyattan sonra madalyası Geri alınmıştır, geri alınmıştır. Tamamen Allah. ırkçı bir yaklaşım. ırkçı çünkü o zaman Amerika Uluslararası Komitesi Başkanı, Olimpiyat Başkanı da ırkçı bir kişiydi. Neden? Sadece süt parası almış. Beyzbol oynadığı takımdan. Süt parası sporcuların daha iyi beslenmesi için süt parası veriyorlar. Ondan süt alsın da içsin diye. Şimdi oradan Oradan nasyonal timdeki basketbolcuların olimpiyata gelip hepsinin altın madalyayla bir de şey yapılmasına geldik. Yani bu, bu çok büyük bir devrimdir yani sporda geriye doğru bir devrim. Karşı devrim Karşı aslında. devrim evet. Ama tabii bundan da bitmemiştir. Daha sonra spordan kaçış başlamıştır duvar yıkılınca. Neden? Rekabet acaba sürecek mi? Evet o Doğu Alman kadın atletlerin hali de. Rekabet sürmüyor. Rekabetin sürmesi için başka alternatifler bulmuşlardır. Paralı yarışlar. Evet. Vay be. Paralı yarışlar. Ve uluslararası komiteler kazananlara para, rekor kıranlara para ve sürekli gelişmeyi böyle sağlamışlardır. Efendim bu yani e, güzel sohbetin devam etmesini eminim sizler de benim gibi çok arzuluyorsunuz ancak süremiz sona erdi. E, Nurullah e, Candana çok teşekkür ederim. Uzun yolda çok sıkı bir e, açık radyo dinleyicisi olduğunu büyük bir ben size çok teşekkür ediyorum ve gerçekten Ömer evet. Bey'in de bize katılması büyük bir jest çok çok teşekkür ediyorum. Kaç ay önce altı yedi aydır konuşuyoruz. Yani ben e, sonunda İstanbul'a geldim. Ben e, tabi biraz zor e, gidiyorum geliyorum. Yani burada çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum çok sağ, sağ olun. Arkadaşım aynı zamanda Alas Maldık efendim önümüz programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok teşekkürler.